Sonra, efendim, gittiği yere bereket yağar Yağdı. Bunun delili de var. Kim işrak namazını, efendim, sabah namazıyla arasını ihya ederek kılarsa, efendim, afakı dolaşıp risk aramaktan daha büyük riskli masal olur diye. Hadis-i Şerif'te var zaten. Hakikaten hocamızın gittiği yerde bakkal yok, kasap yok, çeşme yok, dükkan yok, efendim, fırın yok. Böyle metruk bir beldeğe gidiyoruz. Bizim köyün yalısı. Yolu da yok. Kayıkla bir saat binip gidiyoruz. neden ben hocamıza yani kuru ekmek bile nereden bulurum, veririm diye korkuyorum. Ama evim içinde yiyecekleri koyacak yer bulamaz hale geliyor. Bu kadar böyle bereket yağardı. O da müşahede ettiğim bir hadise. Efendim, sonra kolluk onunla beraber gezerdi. Hakikaten beni alırdı, Ankara'ya gelirdi bizim çocuklar yaramaz, rahatsız ederler dedelerini diye ben çekinirdim ama ısrarla alırdı, gel derdi. Konya'ya giderdik, Mide'ye giderdik başka yerlere giderdik. Gittiğimiz yere bereket gelir. Peygamber Efendimizin de sallallahu aleyhi ve sellemin hali böyle değil miydi? Sütü kesilmiş, efendim keçiyi sağdığı zaman hicrette süt çıkmadı mı? Bastı yerlerden bereket kışkırmaz mıydı? Peygamber Efendimiz'e her hali benzerdi peygamber okuyorum şimdi hadis-i şerifleri peygamber efendimiz hutbelerinde celâdetli bir efendim düşmanla savaşan binek üstündeki bir komutan gibi celalli imiş hocamız da hutbelerinde aynen öyleydi peygamber efendimiz evinde biraz şakayla muamele edermiş yani latifeciymiş. hocamız evinde efendim öyle e, latifeciydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in gözünde biraz kırmızılık vardır diye tarif eder. Şeyler, hocamızın gözünde öyle bir kırmızılık vardır. Peygamber Efendimiz'in sırtında müzdemir düzleti var diye rivayetlerde okuruz. Hocamız bizi Bursa'ya gittiğimiz zaman işte kaplıcalara filan da götürmüştü. Efendim, oradan da biliyorum onun da öyle kocaman bir demi vardı. Yani her haliyle takuk etmiş Peygamber Efendimiz'e hüsnü ittiva tahakkuk etmiş oluyor. En kıtlık yerde o gelince nimet dolardı. İşte böyle anlattığım şekilde. Beraberinde seyahat edenler, tevafuklara, tecellilere, maddi ve manevi hallere ve ikramlara şaşar, hayretlere düşer, parmaklarını ısırırlardı. Mesela 60-70 kişilik bir grup halinde çekmece taraflarına bir yere gittik. Yer bulamadık. Bu kadar kalabalığa nerede bir yer bulalım? Seneler, seneler önce sonra nihayet böyle terörlüğüyle çevrili bir özel mahal bulduk. Bir bekçinin koruduğu, nezaret ettiği bir mahal ama bekçi bile çok güzel bir hüsnü kabul gösterdi. Ve biz o güzel yere, teknik yapmaya girdik bu kalabalıkta. Sonradan öğrendim ki bekçi demişti ben nasıl böyle hüsnü muamele etmeyeyim. Gelmelerinden evvel rüyada gördüm. Allah Allah. Böyle bir kişinin geleceğini rüyada gördüm buyurmuş. Yani Kaynakla bitmeyecek kadar şeyler var da ben sadece kendimi müdafaa edebildim yani satırlarım efendim hep hepsinin söylediğim her kelimenin hesabını ve izahını yapabilecek durumdayım böyle yazdım o yazdığım şeyleri yani nice haşrola bu söz olmaya tamam dediği gibi Süleyman Çelebi e, merhumun. şimdi biliyorum ki bizim sözlerimizi dinleyen cami içinde cemaat var. Cami altında ve meşrutalarda hanımlar var. Ve otobüsleri bekleyen kafileler var. Evet. Bu konuşmalar bittikten sonra seyahati devam edecekler. Aşıklar, aşıkı sağlıklar. Onun için konuşmak tatlı, belki dinlemek de tatlı. Çünkü salihlerin anıldığı yere Allah'ın rahmeti iner. Salihler çünkü Allah'ın sevgili kulları Allah için sevilir. Ve o onların sevilmesinde de insan için büyük faydalar var. Şimdi gelen cemaatler bana ders tarifi yapmamı istemişlerdi. Yani ders almaya gelen kardeşler vardı. Onun için izin verirseniz çok kısa bir şekilde efendim ee, ders tarifi yapıvereyim. Bu gidenler gidecekler. Gidecek oldukları için mahrum kalmasınlar. Ondan sonra okunmuş olan büyük rakamlardaki hatimlerin efendim zikirlerin vesairenin doğasını yapalım. Buyurun beraberce usulen tevbe istiğfar edeyelim. Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah El-Azim, El-Kerim El-Rahim El-Nezîla İlahe İlahe İlahe El-Hayyel Kayyûme Ve-Etuğru İleyh اساله التبدة والمغضره ولهدايه لنا انه هو التواب الرحيم تلبت اب من ظالم لنفسه لا يمكن لنفسي مصل الى حيره ولا الى ولا ضراء اللهم انت ربي لا اله الا أنت ve ene ala ve min ma ve la illa peygamberimiz efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hazretlerinin bu secdedir istiğfar duasıyla yaptığımız tevremizi istiğfarımızı rabbimiz Lütfuyla, keremiyle, habibi edibi hürmetle kabul eylesin. Amin. Cümlemizi geçmiş cümle günahlarımızdan hak eylesin. Amin. Kalbimizi safi eylesin. Amin. Bundan sonraki ömrümüzü günahlara, haramlara bulaşmadan fark olarak yaşamayı Amin. nasip eylesin. Tevfikini cümlemize rafik eylesin. Amin. Cümlemizi yolunda da, daim zikrinde faim kullar olarak yaşayıp, huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmaya muvaffak eylesin. Evet. Üzerinizdeki kul haklarını düşünün, sahiplerine verin, ahirette kul hakkıyla gitmeyin. Tevbenin tamam olması için bunu da yapmanız lazım. Namaz, oruç, ibadet borçlarınız varsa onları da kazaya kalmış namazları, oruçları ödeyin. Onlardan da borcunuz kalmasın. Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerden tavsiyesidir. Bundan sonra devamlı abdesti gezin. Sabahtan akşama uyandığınızdan tekrar uykuya varacağınız zamana kadar her anınızda abdesti olmak pozisyonunuz olsun, şiarınız olsun. Böylece devamlı abdesti gezerseniz korunmuş olursunuz. Etrafınızda melekler olur. Efendim şeytan yanınıza sokulamaz. Haliniz hoş olur. Dervişliğiniz kolay olur. Devamlı abdesti gezmenizi tavsiye ederim. Her gün zikir vazifelerimizi yapın. Vereceğim zikir vazifelerini gününüzün hangi saati sizin için müsaitse serbestsiniz. İstediğiniz saatte yapabilirsiniz. Zikri yapacağınız zaman abdestli olun tabii. Kıbleye doğru bir çıkıp aksi teverif oturun. Gözünüzü yumun. Evvela 25 defa Estağfirullah Elazim diye başlayın. Tevbe Çünkü her gün insan her an her dem hatadadır. Hataları af olsun diye. Sonra bir fatiha üç ihlası serif okuyup bunların selamını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine ve Peygamberimizin manevi varisleri, hulafası olan Sadat ve Meşayeturuk-u Aliye'mizin pirlerimizin, şeyhlerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediye edin. O mübareklerin manevi yardımlarını, himmet ve telecirlerini talepte niyaz edin. Sonra, rabıtayı mevk yapın. Bir. On, on beş dakika kadar. Rabıtayı mürşit yapın. iki, Rabıtayı kalp yapın. Üç. Rabıtayı mevk demek. Ölümü, kabri, kabirdeki sorguyu, suali, kabirden kalkışı, mahşeri, mahşer yerindeki bekleyişi, mahkeme-i kübrayı, ...behterlerden açılıp insanların hesaba çekilmesini... ...sevapların günahlarının tartılmasını... ...sıratı, cenneti, cehennemi düşünmek demek. Bunları güzelce düşünüp... nefsinize nasihat eyleyin... ...deyin ki bu ömrü azizin ...bir anını bile boşa harcama... ...aklını başına topla... ...ahiretteki pişmanlığın faydası yoktur... ...bu dünyadayken cenneti kazanmaya çalış... ...bu dünyadayken cehenneme düşmemenin... ...tedbirlerini al... ...günahlardan kesil... ...haramlardan uzaklaş... ...Allah'ın yoluna gir... Allah'a iyi kulluk etmeye bak diye nefsine nasihat edin. İnsanın böyle ölümü, ölümden sonrasını düşünüp böyle nefsine nasihat etmesi nefsinin ıslahı için en iyi ilaçtır. Bu rabıtayı mevki zikre oturduğunuz zaman yapacaksınız. Bir. İkincisi rabıtayı nöşüt yapmaktır. Bizim hocalarımızla beraber karşınıza tasavvur eyleyin. Göz önüne getirin. Efendim siz de karşınızda oturmuşsunuz diye düşünün. Gönlünüzü gönlünüze bağlayıp gelecek olan küyüzatı ilahiyeye muntazır olun. İnsan mürşid-i kamillere böyle rabıta eylediği zaman onlardan kendisine çok fiyozat gelir ve bu rabıtayı mürşidi yapa yapa tarikatta kendisinde fenafi hali denilen bir hal hasıl olur. Efendim, bir makama ulaşır. Ondan sonra Allah nasip ederse fenafir resul makamı hasıl olur. Fenafillah, vakabillah hallerin nasip olur. Onun için bu rabıtayı mürşidi de güzelce, dikkatlice yapın ki çok kuvvetli feyit alma vasıtasıdır. Ve manevi bakımdan ve kûnûma sâdıkîn emri Kur'anîsinin tatbikatıdır. Yani insanın sadık kullarla beraber olması maddeten her zaman mümkün olmuyor ama hiç olmasa zikir anında rabıta yaparak olabilir diye onun tatbikatı olmuş olur diye düşünmem. Bu iki rabıtayından evet, öyle mi düşünmek? Rabıtay-ı mürşid, insanın hocasını, mürşidini karşısına düşünmesi. Üçüncüsü rabıta kalp bir, rabıta huzur da denilir. Başınızı kalbinize eğin. Kalbiniz iç aleminizin kapısı, penceresi gibi düşünün. O manevi alemde mekansız, boyutsuz, efendim, uçsuz bucaksız alemde Allahu Teala Hazretlerinin huzurunda olduğunuzu bilin. Diyin ki, ya Rabbi ben biliyorum ki Kur'an-ı Kerim'den ''Sen her yerde hazır ve nazırsın ve huema ma akum ve nahnu akrabu ileyhim'in habbim verit şah damarından bile insan onunla yakınsın. O yakınlığı ben idrak ediyorum ve biliyorum ki la tüdrikul ebsar ve huve yudrikul ebsar. Gözler seni göremez ama sen herkesi görürsün, her şeyi bilirsin, kalpten geçenleri de bilirsin ya Rabbi. Ben senin huzurundayım, bunu anladım, bunu biliyorum ve her şey senden olur. İyyâken âbudu ve iyyyâken nesta'in sana ibadet eder ancak.'' benden yardım isteriz. Onun için tevfikat-ı samedamiyeni istiyorum ya Rabbi. Tevfikini rıfık eyle. de seni zikreden, sana şükreden, iyi kullanılan Rıfı kabul eyle, muvaffak eyle de iyi bir dervişlik yapabileyim diye Allah'a iltica edin. Ondan sonra zikrinize başlayın. Evvela yüz defa Estağfurullah çekin. Sonra yüz defa La İlahe illallah çekin. Sonra bin defa Allah Allah çekin. Sonra yüz defa Salavat-ı Şerif'e getirin. Sonra yüz defa Kulhüvallah Ahad suresini okuyun. Bunlar dersi tedavikünüz olsun. Allah Allah derken her yüz defasında bir durup ilahi ente maksudi ve rıdafe maktubi sözünü de unutmayın. Bunlar hatırınızda kalmazsa bizim tasavvufa giriş diye bir kitabımızı basmış kardeşleriniz. Oradan alır orada teferrat olarak okursunuz. Veyahut böyle bir sayfa üzerinde hocamızın tarif ettiği şekilde izahat var. Onlar yanınızda bulunur veya çerçevelersiniz elinizde bulunur, hatırınızda öylece kalabilir. Bu zikirleri yaptıktan sonra el açıp Allah'tan dünya ve ahiretin muratlarını kendiniz için, sevdikleriniz için, yakınlarınız için, dünyanız için, ahiretiniz için istersiniz. Sevdiklerinize de dua edin, bizi de duanızdan unutmayın. Ben size bir de ananevi olarak zikri kalbiyi talim edeyim, beni dinleyin. La ilahe illallah. La ilahe illallah La ilahe illallah Buyurun beraberce söyleyin Allah-u Teala Allah olsun illallah illallah, illallah. illallah. Allah. Allah. Allah. Allah Allah Allah Şimdi ağzınızı yumun Gözünüzde yumun, dilinizde damağınıza dayayın, dil ve nefesle ve sesle değil, içinizden düşünürmüş gibi sessizce Allah demeye devam edin. İşte insanın böyle sessizce, kimsenin anlamayacağı şekilde kalbinden Allah demesine zikri kalbi derler. Sessiz, gönülden yapılan zikir. Bu zikre kalbinizi alıştırın, zamanı boş geçirmeyin. Yolda, işte, gecede, gündüzde daima eliniz bir işle meşgulken bile kalbiniz Allah'ın zikriyle meşgul olsun. Efendim, böylece e, her anınız ibadet olsun. İyi Müslüman olmak demektir dervişlik. Onun için Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini iyi öğrenin, Kur'an-ı Kerim'i iyi okuyun ve Kur'an-ı Kerim'in yolundan Peygamber Efendimiz'in izinden ayrılmamaya çalışın. Namazları evvel vakitinde kılın. Farz namazları camide erkeklerin cemaatle kılması 27 kat daha sevaptadır. Unutmayın. Cemaati terk etmeyin, cumaları terk etmeyin. Sabah ve yasın namazlarına ihtimam edin. Sabah namazından sonra oturup evrad-ı şerifimizle meşgul olup işrak vakti gelince işrak namazını kılın, sevabı çöktür. Sabahla öğünün arasında duha namazını kılın, sevabı çoktur. Akşam namazının arkasından evvabin namazını tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Günahların kefaretidir, onu da ihmal etmeyin. Gezi yatarken mutlaka abdestinizi tazeleyin, taze abdest alın, dört rekat namaz kılıp abdesti yatın. Çünkü bütün geceniz ibadete yazılır. Geceleceğin uykudan fedakarlık edip uyanıp kalkıp teclif namazını kılmaya da kendinizi alıştırın. Bu da çok sevaptır. Ve beş vaktinize bu beş güzel namazı tavsiye ederek ekletmiş oluyoruz. Pazartesi, Perşembe oruçlarını tutun. Daha başka sevaplı işlere koşturun. Allah yolunda gayret gösterin. Cihad edin. Malınızla, canınızla İslam'a hizmetler olun. Sevap kazanmaya çalışın. Bu bir. İkincisi günahlardan kaçınmaya Takva ehli olmaya çok dikkat edin. Yani sevaplı işler yapmak bir vazifemiz ise günahlı işlerden kaşınmak da bir vazifemiz olsun. Bunu efendim e, unutmayın. Takva ehli olun. Çünkü takva Kur'an-ı Kerim'de allah Teala Hazretlerinin hepimize çok tavsiye ettiği bir e, sıfattır. Müttefi kul olmak tasavvufun tarikatın esasıdır. Haramlardan günahlardan uzak durun, şüphelilere bile yanaşmayın, takva evli olun gözünüze, kulağınıza, dilinize, elinize sahip olun Allah takva evli kulları sever onlara keramet ihsan eder dünya ve ahiretin hayırları onlaradır allah Teala Hazretlerinin yardımı hüsna akıbet onlaradır, cennet onlar için hazırlanmıştır diye mücdeler var. Üçüncü tavsiyemde ahlakınızı düzeltme çalışmaları yapmanız, yani ibadet edeceksiniz günahlardan kaçacaksınız, bir de huylarınıza dikkat edeceksiniz kötü huyları atıp iyi huylar alacaksınız ve güzel huylu bir insan olacaksınız. Çünkü insanları Allah indinde makul eden ve cennete sokan takvallah ve hüsnül huluk takva ve şeydir güzel huydur. Bu ikisini de tavsiye etmiş oluyoruz. Takvayı ve hüsnül huluku. Güzel huylu olmayı insan kitaplardan da öğrenebilir. Tabi hocasından öğrenir, hocalarından öğrenir salimlerin hayatlarından öğrenir. Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden öğrenir. Hatta lokvan hekim gibi edepsizlerden bile ibret alıp öğrenebilir. Hatta hayvanların davranışlarından bile ibret alıp, köpeğin sadakatinden, horozun cömertliğinden efendim bilmem aslanın şecaatinden ibret bile alabilir. Onun için huydanızı güzelleştirmeye gayret edin. Her gününüz bir fatiha üç bulu Allah'a kusun. Duanızı yapayım. Öteki yaptığınız güzel dualarla beraber. İzlediğiniz you know. yeah. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne yubayi'ûneke innemâ ve bu ayet-i kerime okunur. Bunun manası şudur ki, bu alimler <Sessizlik> peygamberlerin varisleri ve alimlere <Sessizlik> bey'at etmekte peygamber efendimize <Sessizlik> bey'at etmenin devamıdır. Peygamber Efendimiz'e beyat etmek de bu ayet de Allah'a beyat etmek demek olduğu için derli intisabı Allah'a beyat etmektir. Bu kadar ciddidir, bu kadar önemlidir, bu kadar sevaplıdır. Ecri i azime nail olacaklarını bu ayet-i müjdeliyor. Tabi ahdinden dönemlerin de inmen ahdekâne mes'ûla vebal altında kalacağını da efendim e, ikaz etmiş oluyor. Her iki ikazda hem müjde hem ikaz İki tedbirinden bu ayet-i var. allah Teala Hazretleri bunlardan bir olmayı nasip eylesin. Tevfikini refik eylesin. Kur'an-ı Kerim'in yolundan Peygamber Efendimizin sünnet-i ayırmasın. Sırat-ı daim eylesin. Nefse de şeytana uydurmasın. Tarikatın... İnce esrarını ve adabını öğrenip, aşina olup, arif kullar olmanızı nasip eylesin. Gönlünüze aşkullahı, muhabbetullahı iyice yerleştirip, aşık ve sadıklar, muhkese halisler olarak yaşamayı nasip eylesin. Ve huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kol olarak varın. Cennetiyle, cemaliyle müşerrek olun. Habibi Edeb-i muhammed -i Mustafa'sına komşu olun. Bir hürmeti, esrarı suretin, Fatiha. haftanın duaları için ihtiyaçları oluyor mu? Sabah. Amin. Allahu Bilelina Şeytan Raziin. İsmi Allahü Rabbim An Raheem. Kullu Allahu Ahd. Allahu Cemad. ve lem Yulad ve lem Yekullahu Kusu An Ahd. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسق إذا وقض ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شرد الوسوات الخنات الذي يوثبت في صدود الناس من الجنة والناس الله أكبر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 بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام مالك الكتاب لا ريب فيه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 وَالْآخِرَةُ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صَلَّى اللَّهُ الْعَظِيمُ اللهم ربي العلي الاعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي والسلام على رسولنا سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين امين اللهم نور بكتابك ابصارنا امين, آمين واصلح به قلوبنا امين اشرح به صدورنا استعمل به أجهدنا تعطر به أنفاسنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا بعلمنا منه ما جهدنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأصراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنه اللهم إنا عبيدك بن عبيدك بن إمائك نواطينا بيدك ناضا فينا حكمك عدم فينا خضائك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته في كتابك أو استأتبه في علم العيد عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا واجلاء أحجاننا فذهبهم منا وغمومنا فذهبهم منا وغمومنا وذهاب همومنا آمين اللهم بله وآصل ثواب ما قرأنا ونور ما تلوناه من هذه الختمات الشريفة والصلوات المنيفة والأكار الحميدة أدية واصلة إلى قبيب قلوبنا وقرة أعيننا وشفيع ذنوبنا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله ثم إلى جميع إخوانه من النبيين والمسلمين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وإلى آل كل وصحب كل رضي الله تعالى عنهم أجمعين ثم إلى أرواح أئمة المشتهدين والمفسرين والمحدثين ثم إلى أرواح السادات الصوفية المحدثين خصوصا إلى أرواح السادات النقش من سيدنا أبي ذكي مصدير إلى روح شيخنا الشيخ محمد زاهبة تنزيل اللهم عد علينا من أنغارهم وبركاتهم وفيضاتهم وعناياتهم وإخلاقهم وآدابهم آه. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا آه. ولمن أوصانا واستوصانا بالجعاء الخير اللهم نور قلوبنا بأنغار معرفتك اللهم نور قلوبنا بأنوار معرفتك اللهم نسح أقفال قلوبنا بذكرك آمين. اللهم عمنا على ذكرك آمين. وشكرك وحسن عبادتك آمين. اللهم نصد إسلام والمسلمين آمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا أرحمة الراحمين، اللهم أحي الإسلام وأحي وحدة الإسلام اللهم أحيي الإسلام وحيي شوكة الإسلام عمين. ربنا أسح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين قال الله سيبخلنا ربنا لا تجعلنا فتة للقام الظالمين عمين. ونجينا برحمتك من القوم الكافرين اللهم سلمنا وسلم ديننا ودنيانا ولا تسبب وقت النزع إيماننا اللهم أمثنا على ملة الإسلام فاحشنا غدا تحت لواء سيد الأنار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وجع الآخر كلامنا عند انتهاء آجالنا وانتقالنا من دار الفنى إلى دار البقاء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور بسعي مشكور وعمل صالح مقبول بتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور سبحان ربك رب العزة عما عم يصفون وسلام على المسلمين Elhamdülillah Rabbil âlemin. Qadna saqad bil muhimna ve eşfi ardana, farham mawtana ve istijib du'ana, yahakkq ra'ana bi şerf el Fatiha. <gülüyor> Yarati yapmış olduğunuz ibadetleri, saatleri amin. Yani ve kardeşlerimizin hasreten Mehmet Said Kutlu hocamızın ruhu için okumuş oldukları 698 adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i 2000 6099 699 hatmi Kur'an-ı Kerim'i 2091 Yasin-i Şerif sure-i celilesini 1.762.000 Kelime-i Tevhid'i, 6 adet 4.444 Salat-ı Tevhid-i tevhid ve 79.000'den fazla Salavatı diğer Salavatı ı Şerife'yi, 70.300 İhlas-ı Şerif'i, 70.000 Besmele-i Şerif'i, 110 adet Fatiha-i Şerif'i, Tevhid-i Tevhid-i Tevhid-i Tevhid-i Tevhid-i ahsen ve efhen olarak makul ile yarattık. Bu senin kelamındır. Habibi edibinin salatu selamıdır. Cennetin anahtarı olan kelime-i tevhidlerdir. Zikirlerdir. Bir kez Allah dese aşk ile lisan cümle, günah, misli, hazan denildiği gibi zikrullahın sevabının haddi hesabı yoktur. Ya Rabbi bu zikirleri, bu süveri Kur'aniyeyi, senin rızan için bu kardeşlerimiz, bizler okuduk. Şunları Lutfunla kereminle ahsen ve Etem olarak makbul eyle. Amin. Bunları hocamızı sevdiğimiz için, dinimizi sevdiğimiz için, ya Rabbi ihlasla okuduk. Lutfunla kereminle kabul eyle. Amin. Şu aciz, naçiz, eksiklik, kusurlu, beşer hatadan salim olmadığından nice eksikleri vardır eksiklik ibadetlerimizi yarattığı senin rahmetine ermemize vesile eyle gızağına vasıl olmamıza bahane eyle yarabbi senin rahmetine baha biçilemez bir baha ile alınamaz yarabbi senin rahmetin yine senin rahmetinle insanlara nail olur ya Rabbi bizi rahmetine erdirsin. Ya, ya Rabbi hasıl olan Ücür-ül Mesibat'ı başta Peygamber Efendimiz Muhammed-i Bursafa aleyhi salavat ve ekmelü tahiyyat ve teslimat hazretleri olmak üzere ve onun ashab-ı kiramı Rıdvanullah Teala aleyhim ecmain hazretlerinin ruhlarına ve hasaten Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza'dan mütesevkilen hocamız Muhammed Zahid-i Bursabi hazretlerine kadar Turku Aliyyemiz silsile-i şerifelerinden düzeran eylemiş olan cümle saadat-ı meşayihimizin ve onların halifelerinin, müritlerinin ruhlarına, hesaib Turku Aliye ariflerinin, sadat ve meşayihinin ruhlarına, cümle evliya Allah'ın ruhlarına ve hasreten beldemizin medar-ı iftiharı, bakam sahibi Yuşa Aleyhisselam'ın ruhuna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nihmandarı şerifi Ebu Eyyub el-Ensari Halid İbni Zeyd Hazretleri Efendimizin Ruhu Pakine ve İstanbul'da mefhum olduğu kitaplardan mefhum olan Sahari-i Kiram'ın tayibelerde ı şu beldeyi senin yolunda cihad ederek fethetmiş olan Cennet mekan Fatih Sultan Muhammed An Hazretleri'nin Ruhu Şerifine ve o ordunun mensubu hadisi şerifle memduh mübarek mücahitlerin ruhlarına ve bu diyarları fethetmiş olan diğer fakihlerin şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına ve Fatıma Sultan'ın ruhu parkine ve şu caminin banisi İskender Paşa'nın ruhu parkine ve bu caminin bina edildiği zamandan bugüne kadar yaşamasına, hizmette devam etmesine sebep olan bunu zaman zaman tamir ve teccid ve tevsi eyleyenlerin ve bu hizmetleri yapmakta az ve çok emeği geçenlerin cümlesinin kendilerini ve geçmişlerinin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyleyip ya -i. Çok uzaklardan aşk ile şevs ile Ya Rabbi, sevgi dolu olarak insanın gözlerini yaşartacak bir manzara teşkil ederek gelmiş olan şu kardeşlerimizin de cümle geçmişlerinin ruhlarına hasreten hediyeleri eyleyip vasıla eyle Ya Rabbi, annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin, ninelerimizin, ta İslam'ın ilk çağlarına kadar ecdadü ceddadü akraba ve ahbabımızın, ihvanımızın, kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın, dostlarımızın ruhlarına bizim yakamıza yapışıp bizim karşımızda beni duadan unutma diye bize dua vasiyet etmiş olanların ruhlarına dua vasiyet etme de üzerimize hakkı hukuku olanların ruhlarına ayrı ayrı hediyeleri vasileyle. Ya Rabbi اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَتُونَ ayet-i kerimesinde bizi sen bütün la ilahe illallah ehliyle kardeş eyledin. Bütün kardeşlerimizin ruhlarına da senin gayb hazinelerinden ikram eyle ya Senin hazinelerin sonsuzdur ya Rabbi. اَكْرَمُ الْاكْرَمِنْسِنْ وَهَبُ كَرِنْسِنْ غَمِي مُغْمِنْسِنْ مُؤْتِيسِنْ yarabbi fazl-ı hepsine ikram eyle. Amin. Hepsini şu hediyelerimizden hissemen ve hüktedar eyle. Memnun-u mesrur eyle. Amin. Kabirlerini pür makamlarını eyle. Amin. Bakanlarını derecelerini yüksekeyle ya Rabbi. Kabir istirahatlerini müddat eyle ya Rabbi. Eyle ya Rabbi. Memnuniyetlerini ziyade eyle ya Rabbi. Amin. O büyüklerimizin Allah sevgili kullarının himmet ve tevecciflerine ve manevi yardım ve iltifatlarına bizleri masal eyle. Amin. Ya Rabbi Habibi Edib'in İltifatına, sevgisine, rızasına, şefaatine cümlemizin nail Ya Rabbel Alemin bizde senin razı olmadığını sevmediğin, Habibi Edeb'imin de razı olmadığını sevmediği gibi, sevmediği ne gibi hal, huy, sıfat, iş, fiil, düşünce varsa bizi onlardan kurtar ya. Yani. Medet ya Rabbi, inayet eyle ya Rabbi, rahmeyle ya Rabbi. Yardım eyle ya Rabbi. Nefretini refik eyle ya Rabbi. Vikrinde, hissi ibadetinde bize yardım eyle ya Rabbi. İbadette güzel muvaffak olmak, başarmak da senin lütfunla da bir ya Rabbi. Sen sevmediğin kulunu camiye getirtmezsin ya Rabbi. Sevmediğin kula adını andırtmasın ya Rabbi. Bizi ibadetinden ayırma Ya Rabbi, Abi. zikrinden ayırma Ya Rabbi, şükrinden ayırma Ya Rabbi, tevfikini Ya Rabbi. Ya Rabbi, gönlümüzün pasını gider, Gönlümüz, gözümüzün perdelerini kaldır, Abi. gönlümüzü yakın ile doldur Ya Rabbi. ile doldur Ya Rabbi. sadakat ile doldur Ya Rabbi, maalifetinle doldur Ya Rabbi. Aşkını muhabbetini ver Ya Aşk imiş alemde her, her, her nevarisi. Amin Ya Rabbi. Abi. Bizleri âşık ve sadık kullarını eyle. Amen. Mukallislikten kurtar Ya Rabbi. Amen. Ya Rabbi, alemin her yaptığımız işi ilahi ente maksudi ve rıdake maklubi cümlesine uygun yapacak hale getir yani. Dilimizden dökülen bu sözün ehli ve eri olmayı cümlemize nasip eyle. Amen. Ya Rabbi şu tasavvuftan, şu tariketten gayet senin istediğin kul olmaktır. Bizi sevdiğin kul olmaya muvaffak eyle, Ya Rabbi. Salih kul eyle, Ya Rabbi. Abid kul eyle, Ya Rabbi. Mitva' kul eyle, Ya Rabbi. İtaatsiz çok yüksek olan kullar eyle, Ya Rabbi. Bizi sana günah zilletine düşürme, Ya Rabbi. İsyan uuduna düşürme, Ya Rabbi. Ya Rabbim tevribini resit ede. Ya Rabbim marifetini, muhabbetini ihsan eyle. Ya Rabbim kitabının maniyesini anlamayı nasip eyle. Amin. Kitabının esrarına aşina eyle. Amin. Ya Rabbi dinin asyamında fakih eyle. Amin. Hakkı hak olarak görüp ona uymayı nasip eyle. Amin. Batılı batıl olarak görüp ondan uzaklaşmayı, korunmayı, kurtulmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Güçlüğümüz çirketten, bu masivadan bizi sen kurtar ya Rabbi. Amin. Bizi bir an bile nefsimize bırakma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi etrafımızda şeytan aşkurt kurt gibi de uluyarak dolaşıyor. İçimizde kavim nefsiniz bizi senin yoluna yürümekten alıkoyuyor. Sen yardım etmesen bize kim yardım eder ya, ya. Sen rahmet etmesen bize kim acele ya Rabbi? inayet eyle ya Rabbi. Senin gazabından, azabından, ikabından, senin affına, rahmetine söyleniriz ya, Rabbi. ya Rabbi. Senden sana söyleniriz ya Rabbi. Ne kadar günahkar olsak ümit kesmeyiz ya Rabbi. La tesnetu mir ya Rabbi. Yüzümüz ne kadar kara olsa, söz söylemeye ne kadar hakkımız ay, ve haddimiz ay, olmasa ay, ay. ve kâle evet. rabbiküm ed'uni es-secib ne kim buyurdun ya Rabbi nebbi ibadî emni enel en gafururrahim buyurdun ya Rabbi Kullarıma bildir ben gafururrahimim buyurdun ya Rabbi mağfiretine muamele eyle ya Rabbi rahmetine erdir ya Rabbi iki ay, cihanda aziz ve ya Rabbi ay, ay, ay, biz ay, ay. kuluz ya Rabbi ay. muhtaçız ya Rabbi. fakiriz ya Rabbi yoksuluz, miskiniz ya Rabbi sen gönlisin ya Rabbi ibadetimize de ihtiyacım yok her şeyimiz senden ya Rabbi varlığımız senden ya Rabbi vücud, vücud ilahi hayat, vahşi kadim ya Rabbi, bu dünyada bizim neyimiz var ki? Hepsi, her şey senin de, hidayetini de ihsan ya Rabbi, ihsanını itmam eyle ya Rabbi bizim mahrumlar zümresinden etme ya Rabbi lütfuna erenlerden eyle ya Rabbi senin büyüklüğün, liyakatsız olana da vermekten ya Rabbi. Amin. Layık olmasak da ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Habibi Eceb'in hürmetine ihsan ile ya Rabbi. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki Ya Rabbi, bir kul Ya Rabbi derse ben ona nazar etmem. Gene Ya Rabbi derse gene nazar etmem. Gene Ya Rabbi derse, o zaman meleklerime derim ki Ya mela feşhedü, kadis tehyaytü min abdi, Leyla ise defo Rabbim gayri Allah. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş ya Rabbi. Ya Rabbi ya Rabbi. Ya, Rabbi. ya Rabbi. ya Rabbi. ya Rabbi. Bir kul, günahkar kul, suçlu kul, yüzü kara kul, eli boş kul, sermayesiz kul, edeksiz kul. Ya Rabbi deyince ben ona nazar etmem buyurursun ya Rabbi. Gene Ya Rabbi deyince gene nazar etmen buyururuyorsun yani. Gene Ya Rabbi deyince, Ya Rabbi demekse ısrar edince Ya Rabbi meleklerine dönüp diyormuşsun ki ben kulumdan utandım, benden başka Rabbu olmadığını bildi Ya Rabbi diyor. Şahit olun onu affettim buyururmuşsun Ya Rabbi. Bizi böyle affet Yarabbi. Ya, ya. <gülüyor> Rabbi. <gülüyor> de eder kedilen hayrı küllihi. Amin. ve cünnîhi. ma dinna minhu sufra ve ma'adna ala. Ve ene auzu bike min şerri küllihi. Aa ve cünnîhi. ma dinna minhu ve ma'adna ala. Allahumme inna leke ebeke mimma sa'a bike min nebiyike Muhammedin Mustafa ve ibadetes salihun. Ve ene auzu bike Minnesse az ke minhu nediliyor ki Muhammed o Muhtasip asallar Allah'a inşa be ibadet salih olsun Allahım imanı seyr ke mucibeatı rahmeti ve azaima maufreti ve bir ve selamete mincil Allahım Berahmen, lâ hemmen illâ ferreşteh ve lâ deymen illâ kadayteh bela lâ duâen illâ secebteh haceten illâ ya kâbiyel hacet ya vücubetlâ avâ ya hafiyyel el ya men iza du'ye ecaz ya men iza su'yle a'ta ya men ya adabu limen la ya akremen Yes, yes. Bi hürmeti Esma-i Ke'l yes. ve bi hürmeti İsmi Ke'l Azam. Ellezî izâ du'îte bihi ecebte. Bi hürmeti Nedî Ke'l Estram Nedîr rahmeti şefîi ümmet-i Muhammedin Mustafa. Yes. Yes. Yes. Bi hürmeti yes. Yes. Yes. Yes. Havatim-i Şerife Ve hürmeti khatabatil Kur'an-i Hazim Ve hürmeti salavat-i Şerife Ve bir hürmeti tehlilat-i Şerife hürmeti zikrikel-cemil Ve hürmeti esrar-i Sûretil Allah kabul etsin. Sana bela var. Allah Allah.